Teşekkür ederiz. Muhterem Hocam Kur'an okunurken arkaya doğru yaslansam ya da herhangi bir şeye dayansam bir günahı var mıdır? Demiş izleyicimiz. Şimdi tabii ki e, Kur'an-ı okurken veya dinlerken kişi ibadet edası, tavrı içerisinde olmalı. Namazda mesela e, arkaya yaslanmıyoruz değil mi? Evet. Veya yan gelip yatmıyoruz. Ama diyelim ki kişinin rahatsızlığı var ve yorgun bir insan e, ya da yaşlı bir insan e, engelli bir insan e, Kur'an okurken kendisi okurken veya dinlerken elbette ki eğer rahatsızlığı varsa yorgunsa e, sırtını bir yere yaslayabilir veya yan tarafında bir yastığa ve benzeri bir şeye de yaslanabilir. Evet.